Ölmek değildir ömrünün en feci işi. Müşkül odur ki ölmeden evvel ölür kişi. 17. asır başında yaşamış ulemadan ve Sultan 1. Ahmet'in Şeyhül ül İslamlarından Şelebi Müfti ismiyle meşhur. Hocazade Mehmet Efendi, bulaşıcı hastalıklardan çok korkan bir adamdı. Çelebinin bulunduğu yerde hastalık ve ölümden katiyen bahsedilmez. Kendisi de hiç kimsenin hasta ziyaretine ve cenazesine asla gitmezdi. Bir gün, evinin hizmetçilerinden biri hastalanıp vefat etti. Efendi Hazretleri hiç tereddüt etmeden konağına bir duvarcı ustası çağırdı. Usta'ya evin hizmetçisinin öldüğü odanın kapısını örmesini söyledi. Usta kapıya boydan boya duvar ördükten sonra Çelebi ayrı bir direktif verdi. Bunlar bir vakit beyler idi, kapıcılar korlar idi. Gel gör şimdi. Bilmeyesin bey hangidir yakulları. Şimdi git bahçe tarafından dolaş ve o odanın duvarını del. Naşe çıkarıp gömsünler. Bu odada bir daha kullanılmasın. Hikmeti ilahiye sakınan göze çöp batar misali. Bütün dikkatine rağmen Hoca Mehmet Efendi vebaya yakalanarak hayata veda etti.